Merhaba, Su Hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Orhan Yüce. 17 Kasım'da geçtiğimiz hafta Çevre komisyonunda ele alınan e, tabiatı ve korum e, biyolojik çeşitliliği koruma kanunuyla ilgili konuşacağız bugün. Kanun tasarısı. Bu ilk 2000'li yılların başlarında aslında çalışmaları yapılan bir e, tasarı. 2000-2006 yılları arasındaki dönemde, STK'ların, üniversitelerin ve kamu çalışanlarının katılımıyla birlikte bir taslak hazırlanmıştı. Ancak 2010 yılında aslında katılımcı bir anlayışla hazırlanan bu taslak yerine bambaşka bir taslak hazırlandı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda görüşüldü. Bu tabii yoğun itirazlarla karşılaştı. Ve çeşitli değişikliklere uğradıktan sonra 2011, 2012 yıllarında tasarı yeniden hazırlandı ve TBMM Çevre Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi ancak ...kamuoyu baskısı nedeniyle yine TBMM'de görüşülerek yasallaşamadı. Son olarak da 2016 yılında daha önce sunulan taslaklardan küçük farklılıklarla hazırlanan e, tasarı... ...2017 yılında yeniden Çevre komisyonunda gündeme alınmıştı. Evet, evet e, şimdi bir konuğumuz olacak e, bugün... E, Profesör Doktor Doğanay Tolunay, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalından e, Doğan Doğanay Bey'in e, bir değerlendirme Aha. raporu var. Kamuoyu ile paylaştı mı çok bilemiyoruz. Şimdi kendisine Aha. de sorarız. E, onun üzerinden konuşmak istiyoruz asıl olarak. E, bu Tasarının e, gerekçesi olarak son dönemde ifade edilen işte Türkiye'de tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı çok sayıda hukuki ve idari düzenleme var. E, uygulanması kısmında sorumlu kuruluşa, kuruluşlar arasında görev ve yetki karmaşası var. E, farklı koruma kategorileri birbiriyle uyumlaştırılması gerekir. E, aynı zamanda habitat ve genetik kaynakların korunması gerekir diye hı hı. Gerekçelendirilerek hazırlanan bir kanun tasarısı ama Doğanay Aybey'in de işte elimizdeki olan özetlediği önemli bir çalışma özetlediğim 15 sayfalık bir çalışmadan bahsediyoruz. Çalışmada da gördüğümüz üzere hı hı. aslında gerekçeleriyle örtüşmeyen içerik söz konusu bu amaçların dışında. Daha çok koruma ve kullanma başlığı altında ifade ediliyor ama kullanıma açmaya yönelik koruma alanları kullan kullanmaya açmaya yönelik bir tasarıyla karşı karşıyayız. Bunun detaylarını konuşmak istiyoruz. Doğanay Bey hatta mısınız bu arada? Attayım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Şimdi biz sizin genel ...daha doğrusu kanun tasarısıyla ilgili... ...değerlendirme metniniz, ölümünüz de, e, ...ondan yola çıkarak... ...kısa bir giriş yaptık... ...ve bir takım sorular etrafında... E, ...bu kanun tasarısının aslında... ...neyi ifade ettiğini konuşmak isteriz. Süremiz el verdiğince... ...çok sınırlı bir süremiz var. E, önemli bir çalışmayı aktarabilir miyiz? Bilemiyoruz bu kadar kısıtlı bir süre içerisinde ama... E, İnşallah. <gülüyor> e, ...öncelikle şeyden... Baş, ...başlayabilir miyiz? E, sizin de işte bu... E, tasarının genel gerekçeleri kısmında özetlediğiniz ilk maddede aslında e, mevcut yasalarda e, birden fazla şey var. E, sorunlu birim var. Evet. Bakanlıklar var. Bu e, tasarı bakanlıklar arasındaki uyumsuzluğu giderebiliyor mu? Eşgüdümü sağlayabiliyor mu? Maalesef ben e, giderebildiğini düşünmüyorum. E, ülkemizde Doğa korumayla ile ilgili olarak bir orman ve su İşleri bakanlığı var, bir de çevre ve şehircilik bakanlığı var. Ana sorumlu olan bu iki bakanlık ve hmm. ee, bu iki bakanlığın örneğin işte orman bakanlığı daha çok milli parklar gibi muhafazı ormanları gibi tabiat anıtı, tabiat parkı gibi alanları alanlardan sorumlu, çevre ve şehircilik bakanlığı ise daha çok işte ölçek kavramı geldiğiniz özel çevre koruma bölgeleri Ramsar alanları sulak alanlar gibi alanlar yine bir de yine kamuoyunda çok sık gündeme gelmişti. Bu sit alanları, doğal sitler vesaire. Hı hı. Bunlarla ilgili alanlarda söz konusu ve bu tür farklı farklı kategoriler var. İşte öyle şey diyoruz. ÖÇK içinde milli parklar olabiliyor, tabiat koruma alanları oluyor ya da doğal sitler öbür Asıl gerekçe bu örtüşen alanları e, temizlemek e, ayırmak birbirinden e, iki e, kurumun yetkisi, e, ortak yetkisi altında olan ve yola yol açan alanları e, ortadan kaldırmaya e, yönelik kanun gibi gözüküyor ama bu iki başlığı daha fazla e, arttıracağını düşünüyorum ben bu uygulamanın e, çünkü e, yasanın ismi e, tabiat ve biyolojik çeşitli koruma kanunu e, olarak değilmiş bu hmm. e, ...başlıktan bunu bir çerçeve yasaymış gibi düşünebilirsiniz... ...yani 78 milyon hektar kadar olan tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini düşünebilirsiniz... ...ama içeriye baktığınız zaman sadece ve sadece... ...Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yetkisi altında kalan... Hı hı. ...karasal alanlardaki de o karasal alanların... ...ve sadece orman alanlarıyla ilgili olan yerlerdeki korunan alanları... ...kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla çok çok küçük bir alanı kapsıyor... Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde kalan sulak alanlarla ilgili, kıyılarla ilgili alanlarda bu biyolojik çeşitliliği ilgili ne gibi çalışmalar yapacak, kimler sorumlu olacak. Bununla ilgili hiçbir yaptığım veya hüküm getirmiyor tasarım. Evet Hı -hı. hocam şimdi bu koruma korunan alanların büyüklüklerine ilişkin kısmı biraz daha açmamız mümkün mü? Şimdi... Milli Parklar Kanunu, Orman Kanunu, onun dışında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu. Şimdi biz bunları söylediğimizde kanun evet korunan e, alan statüsünün yükümler tamam. bulunan beş tane kanun var. Evet hemen altını çizelim bu e, ifade ettiğimiz şeyler e, Doğanay Bey'in e, çalışmasından yoksa ben ölsem bunları bu kadar net bir biçimde hatırlayamam e, e, şimdi bu kanunlar etrafında korunan alanların büyüklüklerine ilişkin de bir e, şeyiniz var çalışmanız var aslında e, Türkiye'nin yüzde onuna tekabül ediyor değil Hatta mi? daha bir de azına Şimdi çakışan alanlar falan da var ee, yani e, Orman Bakanlığı'nın yetkisi altında olanlarla, e, Çevre Bakanlığı'nın yetkisi altında olanlar e, söz konusu. Hı hı. E, bu ikisini topladığımız zaman aşağı yukarı 7 milyon hektar kadar bir e, alan yapıyor ama yasayla yasa ilgili olan sadece bu korunan alanların Orman Bakanlığı yetkisi altında kalan e, kısmı. Hı hı. O da ne o da neye da, tekabül ediyor? O da e, miktar olarak şey, hmm. milli parklar ve karabucak kanunundakiler ler aşağı yukarı 2, 2 milyon hektar kadar. Evet. Yani şöyle Susun mi özetleyeyim hocam? E, bu e, kanun tasarısında e, 2.19 hektarlık evet. alanı mı aslında düzenlemeye çalışıyorlar? Yani aşağı yukarı onu düzenliyor ama çevre ve şehircilik bakanlığı sorumlunda kalan 5.5 milyon hektar ka, alanda ne yapılacağı dair hiç hüküm yok. Şey yok evet. Bu e, yasa hmm. tasarısında. Yani, yani sulak bir, alanlarla evet, ilgili sonuçta. hiçbir şey söylenmemiş hocam. Sulak alanlar yok, evet. karasal alanlar yok. Artı e, şu anda bozkır diye diyebileceğimiz ormanın dışında yer alan ki oldukça biyolojik çeşitlik açısından önemli olan e, e, yerlerle ekosistemlerle de ilgili hiçbir e, düzenleme maalesef yok. Hı -hı. Evet, bu evet Hı -hı. bu bize şeyi gösteriyor bir yandan da şöyle bir çalışma da yapmışsınız Türkiye'deki Türkiye'de korunan alanların yıllara göre değişimi e, aslında 1958'den e, 1990'a kadar hani çok büyük bir miktarda artış gözükmüyor sabit gibi e, ondan sonra işte bir a, artış Gündemde hatta 2012 yılında ciddi bir döneminde ciddi bir artış var. Ama 2014 yılında bu sulak alanların yönetmeliğinde yapılan değişiklikle korunan alanların miktarında azalma var. Ve bu tasarıyla birlikte daha da azalacağını anlıyoruz. Evet. Bu bize şöyle bir örnek gösteriyor. Bu yasayla yapılacak geçerse yapılacak düzenlemelerle. Geçtiğimiz yıllarda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğu altında kalan sulak alanlar ve doğal sit alanlarıyla ilgili yeniden değerlendirilme adı altında çalışmalar yapıldı. Hı hı. Özellikle bu 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu. Eskiden Çevre ve Orman Bakanlığı hı hı. birlikteydi. Yeni iki tane bakanlık kuruldu ve o bakanlık kurulduktan sonra sit alanlarıyla ilgili e, ve sulak alanlarla ilgili yeni e, çalışmalar yapıldı. Hatta geçen sene özellikle sahil kesimlerindeki sit alan doğal sitlerle yeniden değerlendirme çalışmaları yapıldı. Ve bunun sonucunda da e, yeni değerlendirme sonucunda ne hikmetse korunan alan e, miktarı e, hızlı bir şekilde e, azaldı. E, tasarıda da bu milli parklar ve diğer korunan alanlarda e, bireylerin ya da kamu kuruluşları ezan şirketlerin vesairenin talebi üzerine korunan alanın statüsü de yeniden gözden geçirilecek gibi ibareler var, var. Bu da bize geçmişteki gördüklerimiz e, yapılan uygulamalar nedeniyle çok dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü genelde bu yeni değer, yeniden değerlendirme adı altında yapılan uygulamalar korunan alanların miktarının azalmasına yol açtı. Ve statüsünde de herhalde büyük değişiklikler oluyor değil mi? Koruma alanlarında evet, hocam. Tabii doğal, doğal, doğal sitlerde örneğin işte birinci derece veya ikinci derecedir. Bunların adı da değiştir doğal sit alanlarında ama işte sit alanın dışına çıkartıldı, korunan alanın dışına çıkartıldı ve bunun sonucunda da her türlü faaliyete yapılaşmaya açık hale geliyor korunan alanlar. Evet. evet. Yani bu Kötü örnekler nedeniyle e, yeniden değerlendirme dediğimiz zaman üyelerimiz diken diken oluyor. E, onu söyleyebilirim. Evet. E, kötü örnekler var çünkü üyemizden. Aynen. Yani Hı -hı. yeniden değerlendirme kısmı e, ciddi bir problem oluşturuyor. Çünkü o yeniden değerlendirmede örneğin yine sizin çalışmanızda ifade ettiğiniz üzere e, değerlendirecek alanların Hı -hı. ya da liste Nasıl söyleyelim habitat listesi ya da hayvan ve bitki türlerinin listesi oluşturulmadan ki bu çalışmada aslında yıllar öncesinde başlatılması gereken bir çalışmayken oluşturulmadan neyi değerlendireceksin? Bir ara bakanlardan birisi Veysel Eroğlu ifade etmişti ya da Çevre Bakanı ifade etmişti. Zaten statüsü koruma statüsü nitelinde olmayacak yerlere statü tanıldığı için ha. yatırımların önünü tıkar nitelikte diye evet. ifade edilmişti. Önemli olan yatırımlar tabii maalesef. Evet yani aslında buraların korunmaması gerekir açık açık ifade edildiğini biliyoruz hatırlıyoruz o yüzden de. ...bu yeniden değerlendirme cidden kaygı verici noktaları oluşturuyor. Ee, Hı -hı. Bir müzik arası verelim mi? Hı -hı. Peki evet. hocam bir kısa müzik arası vereceğiz. Müzikten sonra devam edeceğiz yine Peki şimdi Led Zeppelin'den dinliyoruz. When the Breaks... Evet, su hakkında bu hafta tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısını konuşuyoruz. 17 Kasım çevre komisyonunda e, görüşülmeye başlandı. E, Konumuz var, konunun uzmanı Profesör Doktor Doğanay Tolunay, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden. E, hocam, zaten e, birinci bölümde de hani koruma alanlarının e, yeniden, yeniden değerlendirilmesi, statülerin değiştirilmesi üzerinde konuşuyoruz. Şimdi bu önümüzdeki tasarıda 17. maddeden de bahsetmişsiniz siz. Korunan alanları aslında yapılaşmaya açan bir madde bu. Öyle bir şey ki hani bizim hep tartıştığımız ÇED yönetmeliğinin bile gerisine düşülüyor demişsiniz. Hakikaten de öyle. ÇED yönetmeliğinde bile izin verilmeyen korunan alanlardaki faaliyetlere bu tasarıyla izin veriliyor. Bunun anlamı nedir yani bu nelere yol açabilir? Sulak alanlar içinde tabii konuşabiliriz ama genel olarak neden böyle? Bunu bir konuşalım istiyoruz birazcık öyle. Zaten az önce şarkı arasından önce de değinmiyorduk Şöyle bir anlayış var. Korunan alanlar yatırıma engelmiş gibi bir evet. görüş var. Ve bu nedenle de işte özellikle bu koruma, korunan alanların sütüksünün belirgin olmadan korunması nasıl söyleyeyim? Korunmaması gereken alanların özel nitelikte olmayan alanların da korunduğu yönünde bir algı var. Bu bunu değiştirme e, yönünde e, adımlar e, atılıyor ve yasanın ruhuna aykırı olarak e, maddede, ki en uzun maddelerden birisidir, e, e, normalde e, korumaya yönelik o, bir yasada olmaması gereken maddeler var. Nelere e, izin verilecek, hangi uygulamalara izin verilecek, madde madde hepsi yazılmış. Özetle e, bundan sonra Milli Park dediğimiz e, veya herhangi bir koruma alanda, e, kamu yararı görüldüğü an istedimsel bir e, faaliyete izin verilen bir şeklinde e, yorumlayabiliriz. E, ben çok tehlikeli olarak diyorum. Zaten e, yasanın ruhuna aykırı olduğunu söylemiştim. E, yasanın gerekçesinde koruma-kullanma dengesi denilen bir kavram var. Çok Hı -hı. Sık kullanılıyor bu. Hatta evet. e, sürdürülebilirlik ve koruma ve kullanma dengesi ifadelerin artık gündemde olmaması gerektiğini istiyorum. Bunların Hı -hı. E, içeriğinden ifade ettiği anlamlardan saptırıldığını düşünüyorum. Evet. E bu koruma kullanma dengesinde de e, bu ifade adı altında e, koronal alanların, alanların da nasıl e, diğer kullanımları açabiliriz, e, gayretini e, görüyoruz, hissediyoruz ve e, öyle bir değişiklik yapılıyor ki yasal olarak hiçbir şekilde yapamayacağınız e, yatırım yapamayacağınız başka kullanımlara izin veremeyeceğiniz yerlerde çek yönetmenin üstünde bir yasa çıkartarak e, fiilen Çek yönetmeliğinde e, ki o hükümleri devre edilmiş e, bırakıyorsunuz. E, bu nedenle bu e, tasanın 17. maddesinde verilen izinlerle ilgili olan maddenin e, kesinlikle korunan alan veya biyolojik çeşitlilikle ilgili olmadığını e, bizim koruma kavramına ile ölçüşmediğini düşünüyorum. Evet, evet. Ee, çok doğru bir yere e, işaret ediyorsunuz aslında e, yasalarla e, işte bu tahribat ve işte kirletici unsurlar koruma alanlarına dahil edilmeye çalışılıyor. E, biraz açıklayıcı olması açısından e, belki e, şey yapabiliriz ifade edebiliriz e, deniyor ki korunan alan planlarına uygun olmak şartıyla e, ama hemen arkasından bakın neler yapılabilir e, o alanlar içerisinde kirletici unsurun olduğu %100 hani kanıtlanmış olan petrol enerji iletim hattı doğalgaz gibi şeyler yapabiliyorlar mezarlığa yani daha izin verebiliyorsun hani bunlar kirletmiyor ama hani mezarlığa bile izin verebiliyorsun ki yani her her yerde olabilecek şeyler bunlar Evet yani bir açıklama daha vardı yakın tarihte şimdi mezarlık deyince aklıma o geldi yeşili sadece mezarlıklarda görebiliriz belki bundan bağlantılı mı böyle bir şey yapılıyor neyse çok dallandırmadan evet yani aslında korumanın dışında tamamen kullanmayı yasallaştıran ya da öndeki engelleri daha doğrusu sermayenin önündeki engelleri kaldırır nitelikte bir 17. madde ile karşı karşıyayız. Evet, bizde orada bir de çok ufak bir ayrıntı var korunan alanların yönetim planında yer almak şartıyla değil evet. diye bir ifade var evet, dolayısıyla bu koruma planları da zaten bakanlık tarafından hazırlattığımız için bu ifadelerin işte korunan alanda şunlara şunlara saydığımız işte petrol, doğal gaz enerji üretim altı altyapı tesisleri su yalıtımı haberleşme, ulaşım bir sürü kullanıma ee, yönetim planında bunlara yer verilebilir den bir anda bütün e, hepsinin e, önü açılıyor ve çek kapsamı dışında da e, bırakılmaya çalışılıyor. E, e, bunun sonucunda da işte korunan alanlar zaten ülke yüz ölçümünün yüzde 10'undan daha da az olan e, korunan alanları büyük bir risk, tehdit bekliyor. Evet hocam bir de 19. maddede de ekolojik eski değerlendirmesi kavramından bahsetmek Bunun lazım Bunun da belki. altını çizelim. Şimdi bu çok e, kulağa hoş geliyor bir yanıyla. Hani az önce söyledik sürdürülebilir ya da koruma koruma kullanma kavramları Tarihsel dönemi içerisinde ele alındığında hani ilk çıkışlarında cidden amaca uygun nitelikte falan ifade edilirdi. Şimdi ekolojik kaygılarımız hat safhada. Şimdi ekolojik etki değerlendirmesi sanki çevre etki değerlendirmesini hmm. dört dört dek yapıldığı da daha, daha bir kapsamlı. Çünkü ekolojik etki değerlendirmesi dediğimiz şey çevre etki değerlendirmesinden daha ileri bir aşamayı aslında çağrıştırır nitelikte. Ee, ...öyle bir giriş yapılmış... Ee, evet. ...ama bu giriş de çok anlamlı olmamış... ...değil mi hocam? Yani karşılığı yok Artık yine... ...arkasından maddede şöyle yazıyor... ...çet kapsamında olan yerlerde... ...çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği... ...kapsamında olan yerlerde... ...ekolojik etki değerlendirmesi yerine... ...çet yapılır diye ifade var... ...dolayısıyla... ...ekolojik etki değerlendirmesini... ...çetin altına Hı. sokuyor... ...böyle bir yerleştirme yapıyor... ...artı ekolojik etki değerlendirmesi... ...ve evet, çok güzel bir ifade... Ee, ama bunun altı doldurulmamış. Evet. Kavramları böyle başlatıyorlar. Bununla ilgili geçmiş ama az önce de bahsetmiştik. Bu e, SİP kapsamındaki alanların yeniden değerlendirilmesinde ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu denilen bir rapor hazırlanması şartlar. Hı hı. Yani böyle bir rapor hazırlanıyor. İşte, e, olan bir yerde statüsü tartışmalıysa oraya işte uzmanlardan e, Akademisyenlerden heyet oluşturuyor bunlar gidiyorlar, inceliyorlar. Gerekirse bir yıl kadar orada hani bir vegetasyon dönemi hangi bitkiler var bu konuda inceleme yapıyorlar. Yaklaşık 25-30 sayfalık bir teknik şart, e, kılavuzu var nasıl yapılacağına dair. Ama sonuç olarak baktığımızda sit alanlarının çoğunda e, bu ekolojik, e, ekolojik temelli temel araştırma araştırmaların sonucunda koruma strüktürünü kaldırıldığını görüyoruz. Hı hı. Yani burada sonuçta şuna şuna gidiyoruz. Ee, insanların yani objektif kriterler koymazsanız en baştaki yere geldiğimizde yani örneğin mini park dediğimiz yerin özelliği ne olmalıdır hı hı. Ee, tabiat parkı dediğimiz yerin özelliği ne olmalıdır sulak alan koymaya değer sulak alan nedir bütün bunların kriterlerini ortaya koymazsak ee, daha sonra bu kavramların içi boşaltılabiliyor ekolojik etki değerlendirmesi yaparak işte ki tane işte tane ana tarafından bir rapor hazırlanarak burasının koruma değeri yoktur gibi bir rapor verildiği zaman orasının koruma statüsü kaldırılabilir. Evet hocam. önüne geçmek için evet. işte yasada kriterlerin mutlaka konulması lazım. çok objektif kriterlerin nerelerin hangi koruma statüsüne ait olduğunun belirlenmesi lazım ki hem yeniden değerlendirme sürecinde hem yeni korunan alanların ilanı sürecinde bu kriterleri Kemal alınarak değerlendirme yapılması lazım. Yoksa çok büyük riskler bekliyor korunan Evet şimdi bir de şey bunu da söylemeden geçmemek lazım aslında. Maddede 11. maddede tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kurullarıdan bahsetmiş. Evet. Ee, siz de yazınızda zaten yazmışsınız bu kurulda kamu kuruluşlarından gelen üye sayısı oldukça fazla. Yani bu da çok önemli bir sıkıntı. Bu kararlar neye göre alınıyor? Kimlerin çıkarlarına göre alınıyor? Bir de ondan da çok azıcık bahsedebilirsek çünkü çok az evet. zamanımız kaldı. Benim en gayrime giden böyle bir e, e, kurulda e, enerji, enerji bakan. bakanlığından, e, turizm bakanlığından, e, temsilcilerin olması, e, olması işte ulaştırma ve denizcilik haberleşme bakanlığından bunlar doğrudan doğruya korumayla değil kullanmayla, kullanmayla olan evet. bakanlıklar ve e, 15 kişilik kurulun. 11 Kamu'da çalışanlardan oluşuyor. Dışarıdan ise iki tane öğretim üyesi, iki STKlardan iki tane olmak üzere dört üye seçilicek söyleniyor. Dolayısıyla bu kurulun alacağı kararlar hükümetin veya işte o andaki idaremi yürütenlerin kararları doğrultusunda olacaktır. Ki yine bunun da örneği var. Başka bir kanunda, Toprak Koruma Kanunu kapsamında benzer kurullar oluşturuldu. Hı hı. Ve çok önemli birinci sınıf, ikinci sınıf tarım alanlarına, burası tarıma uygun değildir raporları alınarak yapılaşmaya açıldı. Hı hı. Halen de açılıyor. İşte çok Dibimizde, Silivri'de, Trakya'da, evet. Ergen'e bu tür tarım alanlarının açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla iyi bir şeymiş gibi gözüküyor ama en azından bilimsel ayağının veya bağımsız üye sayısının eşit olacak şekilde dengelenmesi gerekir diye düşünüyorum bu kurulda. Evet. Bizim süremiz bitti ama şöyle bitirelim. Bir sorumuz olacaktı. Şimdi şöyle şeyler de var, veriler de var. 40 yılda, son 40 yılda Türkiye'de van gölünün yaklaşık 3 katı büyüklüğünde yani 1.300.000 hektar sulak alan yok oldu. ifadesi var. hızlı sulak alanların bu hızla tükenmesi hayvan ve bitki türleri üzerinde de olumsuz yönde etki yaptığı da çok açık. Tam da hani tabiatı ve biyolojik çeşitli koruma kanun tasarısı içerisinde yer alması gereken sulak alanlar. Yok. Evet. Neden Hı. yok hocam? <gülüyor> <gülüyor> Zor bir bir soru ee, Baştan dediğimiz gibi bu yasa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yetkileri iç içe giriyor. Ee, bu, bunu ayırmak için e, sadece Orman Bakanlığı'nın kendi yetki alanındaki bölgeleri e, bölgelerle ilgili olarak çıkarttı bir yasa. Dolayısıyla adı aslında şudur, e, orman alanlarındaki korunan, ala, e, korunan alanların belirlenmesi ve biyolojik çeşitliğinin korunmasıdır. Orman evet. alanlarında yani. Hı hı. Esas e, ismi bu olmalı yani. Esas ismi bu olmalı evet. ama e, mevcut ismiyle içeriği maalesef. E, Oluşmuyor. Aslında. Peki, evet. çok teşekkür ediyoruz evet. hocam. Katıldığınız için çok ediyoruz. teşekkürler. Evet, Su Hakkı'ndan Aa. bu haftalık bu kadar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı